Merhabalar Ayakçizde Podcast'a geldiniz. Bugün Onur'la NBA Pilyoflarını konuşacağız. İlk turlar geride kaldı. ikinci turlar oynanıyor. Hem ilk turu değerlendireceğiz hem de ikinci turlar için daha seriler oynanmaya devam ederken bir tahminlerde bulunacağız. Merhaba Onur. Merhaba hoş, hoş geldiniz Podcast'imize. Evet, güzel, güzel bir program yapacağız sizler için. İlk turu değerlendireceğiz. Sonrasında ikinci tur eşleşmeleri için de değerlendirmelerde bulunacağız. Evet, direkt yani ilk turları böyle bir kabat aslak değerlendirelim. ikinci turları daha detaylı değerlendiririz. Şimdi ilk turda Doğu'dan Doğu konferansından başladı. başlayalım. Çünkü playoffların ilk maçı Doğu'daydı. Hani Doğu'yla başlamıştı. Tabi evet. saat farklandı. ikinci turda Doğu maçıyla başladı. Doğu ayrı da. Ee, ilk başta 1-8 eşleşmesinden başlayalım. Atlanta, Brooklyn. Atlanta seri 4-2 geçti. Zorlandı yani. Kağıt üstünde daha kolay geçmesi bekleniyordu. Geç bir maç 4. maçta Deron Williams çıldırdı. Dördüncü maç mıydı? Üçüncü maç mıydı? Şimdi tam atlayamadım. 4 diye 4 dört diye hatırlıyorum. 35-7-7 ile üçlük attı yani. Aynen. Olarak. Deron Williams'ın o çıldırdığı maç. Onun dışında üçüncü maçta kazandı Brooklyn. Evinde, evindeki iki maç kazanmıştı Brooklyn. Seri X-0 geldikten sonra ama ondan sonra beşinci maçın, beşinci maçta maçı Demar Derozan çok iyiydi. Altıncı maçta da takım olarak özellikle ikinci yarıda Atlanta maçı koparıp seriyi almıştı ama beklenenden zor geçti bu seri. Bu seri hakkında neler söyleyeceksin? Ya bu seri hakkında Tabii ki Atlanta Hawks'ın normal sezondaki hücumdaki akıcılığını göremedik. Yani herkesin de dile getirdiği gibi. Bunun sebebi neler olabilir? Belki yanlış zamanda fon Şu anda yeteri kadar akıcı oynayamıyorlar. E oyuncular da mesela Bench'ten de bu seride yeteri katkılamazlar. İşte nedir? Deniz Şöyler dışında katkı veren doğru dürüst oyuncu pek yok. İşte şeyi göremedik. Antic 10 atıyor 20 yediriyor. Aynen öyle. Antic'i savunmada ayaklarını çekilmiyor bilmiyorum. mi? Son şeye de ceftik. ceftik peki katkı veremedi. Yani normal sezondaki ceftik yok. Grup neyse bakacak olursak da mesela. Grup Lopez çok iyi bir seri geçirdi. Yani potu altını dağıttı. Yani onunla fizik olarak başa çıkabilecek zaten hem de çok az öncü var dediğin gibi Derin Williams bir maçta çıldırdı. İşte 27 Nisan'daki kaçıncı maç bu? Dördüncü maçta Derin Williams çıldırdı. 7 dağısız yaptı yani o eski günlerinden Chris Paul'le kıyaslandığı zamanlardan güzel bir <gülüyor> <gülüyor> sanatını gösterdi bizlere. Gayet iyiydi. Yani genel olarak toparlayacaksak Atlanta yani beklenen gibi oynayamadı. Burott'un Messi'te fizik avantajıyla falan iki maç aldı. Deremilimiz bir maç iyi soktu. Bunlar yani. Ya şimdi bence şöyle bir şey var. Geçen maçı izlerken yorumcu kim de ama Washington maça şunu söyledi ikinci şurada. Atlanta'da topun asıl dağıtıcısı hani en çok asist ortalması Jeff Dick'te. Ama şöyle bir şeydi. Jeff Dick topu çok fazla hükmü etmiyor ve hücum hani o Okan Kurum Fenerbahçe için söylediği şeyde, hücum çok fazla yerlerden başlayabiliyor. Yani Cevdik'ten başlamak zorunda değil ama bu özellikle playoff döneminde, playoff'ta işler sıkıştığında Atlanta'nın başına dert oluyor çünkü Atlanta işler sıkıştığında ne yapıyor birinci opsiyon? Korver'ı perdeden çıkarmak ki bunu da rakipler bir çözüm bulduğu zaman Atlanta evet. tıkanabiliyor mesela Washington ikinci turun e, ilk maçında son içerikli Washington'a tıkandılar, hiçbir şey yapamadılar yani Kesinlikle. hücumda bu şey yani o özellikle playoff dönemlerinde normal sezon tabii görece daha rahat olduğu için takım oyunu iyi oynadığınız zaman iyi sonuç alıyorsunuz. Ama playoff'larda birinin takımı gerekli zamanlarda sıtlaması lazım. O isim Horford olur. Yani Horford olması lazım mı Horford da çok fazla parmağınla sakatlık yaşıyor. Ya her o yüzden Nisab'ın biraz devreye girmesi lazım. İkisinin çünkü şeyi çok farklı. Demar'la Carroll'la Kyle Corbett topsuz oyunu iyi oynayabiliyor. E Tom Nisab'la Al topu yere vurabilen uzunlar. Yani ama burada cefteki rol çok önemli ya. Ceftek'in botoya daha fazla gitmesi lazım. Evet. Ceftik çok formsuz yani. evet, ya. Evet Ceftik böyle oldu süreci. İlk seride de Ceftik çok etken değildi. Yani beklemenin çok ya, altındaydı. Takımı Demaccar'ın taşıdı neredeyse. Böyle bir şey olabilir mi? Ya şurada benchten gelip ilk katkı veriyor ama o da ilk 5'te soru işaret çekemez şimdi. ilk 5'e sene başından beri alıştığı sisteme. Ceftik'in evet. sistemi oynatma alışkanlığı fazla. Atlanta için ilk tur böyle geçti. ikinci tur hani direkt Washington serisini de değerlendirelim yeri gelmişken ya da hiç değerlendirmeyeyim ama evet. şimdi direkt Washington'ın Washington serisine bakalım. Washington, Toronto sonra Atlanta ve Washington'da genelde bakarız. Washington Toronto serisi de şöyleydi. İlk maç Toronto yine iyi başladı. Ondan sonra Randy Whitman de bu sezon sadece 155 dakika denemişti Otto Porter'la Paul beraber. Paul Pierce'ı 4 oynatmayı düşündü. Nasıl düşündü ben de anlamadım. Ama iki düşündü. Paul Pierce 4'e geçince yani Dwayne Casey cevap veremedi. Hiç, yani hiçbir şey çözüm bulamadı ki bence o da Dwayne Casey'nin hatasıydı. Zaten. E, ilk maçı ilk maçı sonra evet. öne geçtiler yani 3. çeyrekte de bayağı bayağındılar Washington. sonra yakalandan uzatmada kazandı e, ikinci maçta çok geriye ilk çeyrek Toronto çok etkiliydi yine geriden geldi Washington kazandı üçüncü maçı maç sonunda Paul Pierce aldı dördüncü maçta rahat kazandılar ama şöyle bir şey var bu Washington serisinde Otto Porter, Paul Pierce 8, yanılmıyorsam 160 dakika sağda kalmış 3-4 rotasyonundan. Yani beraber. Bunların ikisinin sezonda oyundu süre 155 dakika mı ne? Ya Otto Porter ben oradan Ay, gideyim. 106 tane hani. ikisinin be beraber aldığı süre mi? Tam o 160 da yanlış da biliyor olabilirim hemen bir kontrol edeyim ben onu. Sen yorumunu söylerken. Ben de Otto Porter üzerindeyim. Otto Porter normal sezonda bazı maçlarda süre bile almıyordu yani. Bu Toport çok iyi playoffları bayağı iyi dönem geçiriyor ya. Şutları da sokabildiği şaşırtıcı. Süreci. O, normal sezonda eğer almadığı maçlar oluyordu yani. Sonucu kesinleşen maçlarda son 1 dakika, 2 dakika bile girdiği maçlar oluyordu yani. Onun üzerinden yiyecek olursak ilk maçı işte uzatmalarda Washington kazandı. Orada Paul Pierce farkını gösterdi. 7'e 4, yani. Baya... Şöyle, Şöyleymiş abi. Pierce ve Porter normal sezon boyunca 155 dakika yayın oynamış. Playoff'lar başından beri bu ilk Atlanta maçını haricinde onlar beraber 4 maçta 144 dakika oynamışlar. Ya bu Randy Whitman, Whitman evet. taktik olarak sınırlı bir koştur ama ilk defa doğru bir iş yapmış diyebiliriz. Whitman hocama geldim. Ben sonra da Whitman hocama özel bir bölüm ayıracağım evet. bence zaten. İşte ilk maçta Paul Pierce farkıyla kazandılar. Yani Paul Pierce, Amir Johnson işte maçtan önce bir atışmalar falan vardı. Hani maçtan sonra atış. da Greville Vasquez. hani ilginç baştan yaptı. buradan söyleyelim de söyle, <gülüyor> doğru söyle, kaçmaz. Söylemeyelim, söylemeyelim. Yani ondan sonra da Randy Whitman ona da komik bir açıklamayla cevap verdi. Öyle atışmalı bir seriydi. 4-0'ı kimse beklemiyordu ama Atlanta, şey Toronto'da reform yakın kesinlikle Uy. kesinlikle öyle işte Washington işte ilk başta mesela John Wall, Brad Beal pek katkı vermiyor. Paul Priest sayesinde kazanlar. 2. maçta Billy Beal John Wall da katkı vermeye başlayınca ikinci maçta 17 asistle oynadı John Wall. Mükemmel yani. İşte Toronto'da kimse katkı veremiyor. Bench'ten gelen oyuncular kötü. Sonra Tabii. seri işte Washington'a taşındı. Washington'a taşınınca da üçüncü maç işte bir Toronto Raptors bir sürü maçı falan önde götürdü. DeRozun iyi oynadı. Ama Washington yine kazanmasını dedi. Son maçta zaten ezici bir üstünlükte kazandı Washington Wizards. şey Whitman hocama değin. Whitman hocama çok sallıyorlar. Yani yetersiz coach. Ya şöyle. Washington'dan e, kovulmalı. Tabi. Sen devam et. Sen gibi. Ay, şöyle teknik ve taktik anlamda Ben de Whitman hani. Çok parlak bir koç değil. Çünkü Randy Whitman parlak bir koç olsa ya çok zeki bir koç olsaydı teknik açısından Bu Paul Pierce otoporter sisteminin de yani takımın daha mobil olması sistemini normal sezonda da kullanırdı. Ya böylece John Wall'la bir yılda daha rahat oynardı. Tabi bence şöyle bir koç Randy Whitman. Randy Whitman çok dikkat çekmiyor. Ben Randy Whitman, normal sezonu önem veren bir koç olduğunu zannetmiyorum. Çünkü geçen sene playofflarda ilk tur geçmişlerdi. İkinci şurada Indiana'ya eğlendiler. İki ilk eledikleri Chicago serisinde de Underdog olarak girmişlerdi. Bu sene Toronto'ya karşı da millet daha çok Toronto'ya şans veriyordu. Yine Underdog girdiler. Yine o seriyi de geçtiler. Ya bence evet teknik taktik açılardan gerçekten azaf var Whitman'da ama bir takım olgusu yaratma ve playoff'la takımı sağlıklı sokma konusundaki bence o da önemli bir meziyettir. Ya playoff'la takımın doğru zamanda formu çıkması ya da sağlıklı girebilme yeri. Bu da önemli bir koçluk başarısı. Bence bu da Whitman başarılı. Kesinlikle. öyle Şöyle bir şey de var abi. Ne diyoruz? Mesela hani iyi oyun, güzel oyun falan bahsediyoruz yani. Yorumcular bahsediyor. Erensin de haftadır 4-0 geçti. Yani iyi oynayıp, güzel oynayıp, millet hoş görünüp yani. mi adam? Başarı geliyor sonuçta. Tabii, İkinci de yani doğu birincisi deplasmanda yerdiler. Öfkeleri çıkarsa adamı eleştirmeyi bıraksınlar artık yani. Ayıp ya. Ne yapsın yani iyi oynayıp elensin mi abi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şöyle, e, ben de aynı şey düşünüyorum. Ben öncelikle e, hani bir başarıya ulaşma yolu var. Bir de başarı ulaşıp ulaşamama durumum var. Whitman'ın yolu tam olarak beğenilmeyen bir yol. Çünkü takımın potansiyeli tam olarak yansıtamıyor. O konuda doğru. Millet haklı. Ama sonuçta başarıya ulaşıyor. Ki bence yani bu uzun vadede başlıkla bir şey getirmiyor olabilir. Ama kısa vadede bence Randy başarılı. Ya tamam yani... uzun vadede yenilemeyi düşünebilirler daha büyük baş hedefler için ama ya öyle gidip Randy Whitman'la sabah akşam sallamaya mecal yok. O yerden yere vurulacak. O kadar da yerden yeri vurulması gereken biri değil. Bir koş değil. Kesinlikle öyle. E bir de Atlanta sessiz. serisine geçelim şimdi. Geçelim. Bu arada şey de bahsediyorum. Frontalip Güven case'i de büyük ihtimalle e, olarak... orada Orası çok karışır Lowry büyük. gider, Derosen gider. Evet. O, i̇şte. Jonas Valencu'nun kurtulmaya çalıştılar onlar. Onları yapı kurulabilecek bir düzen değil orası. Ya O tam normal sezon takımı. Koşacak edecek normal sezonda. Deros'un öyle saçma sapan bir de dengesi performansıyla maç alacak. Lavri çıkacak bir gün. Terence falan yani tam normal sezon takımı olurlar. Ki zaten bence öyle de oldular. Hani Doğu da zayıf. Doğu da bu kadro kalırsa yine playoff yapar da playoff da bir şey olmaz. Bence daha büyük hedeflere yürümek için ki taraftar da bütünleşti orada bir takımda reform yapılacak. Belki 1-2 sene playoff yapamazlar ama sonra daha güçlü dönerler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Onlar zaten Rudiger'i gönderdikten sonra tanking yapacaklardı ama a, işte üst üste gelen galibiyetler sonucunda fikirlerini değiştirdiler Ya <gülüyor> aslında onların tankingi, tanking yapabilmesi de kolay değildi o ya. E çok adam vermeye lazım yani. Bugün Derosen gitse Derosen karşında atıyorum draft tak kalsalar. İlk 5'i Lou Williams'a da yaparlar playoff'u. Kesinlikle öyle ya. ya. O da o da. Bastım kalmamak için uğraştı ya. <gülüyor> Brad i̇şte yani Brad öyle. Stevens. Brad Stevens çok büyük koç. Milwaukee, Milwaukee bastım kalmamak için playoff'a kalmamak için her şeyi yaptı ama kaldı yani Böyle bir rezervik koç. Şimdi şeye geçelim. Ee, bu hani genel seri ya, Atlanta serisi de. Bu seri de ilk maçı aldı Washington. Yani serinin kalan maçları için şimdi Atlanta'nın depresmanına maç alması gerekecek seriyi kazanması için. Alabilir. Seri bence çok dengede ama Özellikle hani Nene ile Gorta'yı yan yana oynatması çok zor bu seride Randy Wittman'ın. Bence serinin en kritik oyuncusu Paul Pierce. Yani yaşlı Paul Pierce bu seriyi kaldırırsa Washington geçer. 4-2 geçer diyorum. Ama Paul Pierce'ın hani ciddi anlamda şu ana kadar verdiği katkı istikrarlı playoff katısını devam ettirmesi lazım. Yani normal sezondaki Pierce gibi değil de playoff'taki gibi. Yani o yorulmaması lazım. Aynı şeyi tam konsantrasyon. Zaten onu Pierce o konularda bir numaradır da. Sakatlanmadan yorulmadan aynı performans ortaya koyması lazım çünkü onun durumu çok kritik. Artık Vol ve Bill çünkü iyi oynuyorlar. Ha onların bir sakatlık yaşanması durumunda da devam edeceğini düşünüyorum. Gerçi yaşamış ikisi de sakatlık yaşadı ama önemli bir şey var mı? Bir be e, yılda daha yok. önemli bir önemli vardı bir ama şey ya, evet, onlar... önemli bir şey yok. Yok önemli bir ha şey ondan yok. Ondan sonra dedim acaba maçtan sonra falan önemli bir şey oldu mu? Sağlam ama oğlum. yok tabi. Ya öyle. Başınktım ben benim seri tahminimde. Eğer Atlanta'da ceftik. Yani çok iyi performans ortaya koymazsa ki koyacağını zannetmiyorum. Pierce böyle oynamaya devam ederse ki ben böyle devam edeceğine inanıyorum. Bu seriyi 4-2 kazanır bence Washington. Ben senden çok farklı düşünüyorum ben. Sen evet. sen ne düşünüyorsun? Ben Atlanta toparlayacak diye düşünüyorum yani Kız biraz da olsa yani kendisi seviyesine gelecek diyorum. Yani ben 4-3 Atlanta alır diyorum. Ya çok. seri güzel seri olacak. Ben onu söyleyeyim. Ben şeyden dolayı öyle dedim. Yani ben şeye Ceftig'in böyle oynarsa ya böyle bir tehdit olmaktan zaten çok bir tehdit boncuğu ama bu kadar da kendini tehdit olmaktan uzak bir duruma gelirse e, savunmadı da şu an Ceftig. Ya çok orta yani. Evet. Çok iyi diyemeyiz. Normalde şöyle yine yazanıda de bir yazaneden de bir yazı çıkmıştı. Ceftig normal sezonda eee roll'larda Tuttuğu toplu oyuncu en az sayatan adammış yani perdeden sonra ama tabi şeyde Washington'ın ana e, piken rol statisinde tabi Gorta'ya ya Vol' indirdiği paslar var o yüzden topu yani aslında Vol tutmak değil arkadaş Gorta'yı tutmak maç sonunda da aynı piken rolü oynadılar mesela tam çok kritik bir yerde ya Gorta da zaten şey zaten yani Neşle de yani... oynamıştı yıllarca bir iki yıl kesinlikle Gorta da iyi bir devrimi hızlı oyunu seviyor Aynen. zaten sevdiği şeyler yani bitirme yüzdesi yani sonra yüksek olan oyuncu yani her ne kadar yani foto altlarında de de. yani gayet iyi yani bu seri için sen 4-3 Atlanta, Atlanta ben 4-2 Washington diyorum şimdi doğudaki diğer hani ilk başta normal ilk dur serilerine bakalım Cleveland Boston'a bakalım Cleveland Boston serisini ben son iki maçını izleyemedim. Burada değildim. Ama ilk iki maç aslında ilk hikayelerde fena değildi. Hep ikinci çevreğin sonlarına önde girmesine rağmen. Sonra bir Cleveland ikinci çevreğin sonunda vites arttırdı. Sonra üçüncü çeyrekte Cleveland vites arttırdı. Boston kovaladı. Sonra dördüncü çeyrekte Tecrübe stekledi. Kopardı maçları. Ha burada zaten Boston yapabileceğinin en iyisini yaptı. O hücum silahı sadece Evan Turner'la Isaiah Thumbs olan bir takımı. Aynen. Daha, Aynen. daha zaten yukarıya çıkması da çok zor bir iş. Eee... Yani Cleveland için kolay bir tur oldu ama bu turda Cleveland'ı kaybettiler ve de C.H.S. de iki maç kaybettiler ki bunlar sıkıntılı. O Chicago serisi için. Cleveland'le gitmesi kesinlikle. Öyle. Ya, Cleveland çok yani rahat geçti diyeceğim ben. Basın tabii ki yani biraz mücadele etti. Yani i̇lk maçtan bırakmak istemediler tabii. Onlar da yani geçemeyeceklerini az çok tahmin ediyorlardı ama işte mücadele ettiler. Az yattınız Euro Kişisel çabalarıyla maçları bir yere kadar getirdiler ama Cleveland son periyotlarda gücünü gösterdi, rahatlıkla kazandı. İşte Kyrie Irving çok problem vardı, LeBron James çok problemliydi. Kevinla en azından Ivant katkısı veriyordu, fena da yani atmıyordu. Ama dediğimiz gibi Cleveland yani için bu seri için en kötü şey olarak bahsedebileceğimiz sakatlıklar. sakatlıklar. Orada Kelol'nin yaptığı kesinlikle kasıtlı bir hareket bence. Yani sen ne düşünüyorsun ama o o pozisyon hakkında gör, izledim, gördüm orada. ben yok onları hiç göremedim. Burada değildim. O, o bir 2-3 günlüğüne İstanbul dışındaydım. Şöyle olay ya şöyle bir şey oldu. Kelol'nik Cavunlav'ın yani kolunu, omzunu kelepçeye aldı. Yani bırakmadı. Öyle yani kısaca özetleyebilirsek öyle olur. Ondan dolayı da 4-6 ay 4-6 ay o parkelerden uzak kalacak Camus'la. Yazık yani. Tabi gerçekten ya, sıkıntılı kut, olmuş. Diyorsun, yani bir iddiası var diyebileceksek yani bütün oyuncuların sağlıklı olması lazım. Zaten bence sıkıntı. Deladova geliyor bence. Yani James Jones geliyor yani. Kötü oldu yani. Ya, Tristan Thompson geliyordu bence. Onu ilk beşe çekecek. çekti zaten ilk Chicago. Aynen ilk öyle. İlk beş ilk beş çıktı ilk Chicago maçta değil mi? Ben çünkü maçı Ay. geniş özetten izledim. İlk beş geniş özetten. Aynen. Ya da şöyle bir şey yapacaklar. İşte Kawhi Kral da bahsetti bundan biraz. Jrue Smith dönünce Jrue Smith Evan Sharp LeBron dört olacak. Yani yine yedek bir oyuncusu Evan Sharp ilk beşe gelecek. yani bench katkısı neredeyse çok azalacak yani Shambery'ın beklenen katkıyı alamıyorlar. Brändin Hayward falan zaten hiç oynamıyor. Kendrick Perkins var orada, hey yavrum adam. Mike Miller'la ile. Bugün Mike Miller ve... oynadı. İşte ya Mike Miller'la ile Pargasal eşleşmiş yani güldüm, baya kaka zaten. Mike Miller'la ile Pargasal Yani de. şimdi şeye bakalım, bir de Chicago'nun ilk turna bakalım. Chicago ilk iki maçı görece rahat kazandı. Üçüncü maçı geriden geldi, önemli bir kazandı. Kesin. Dördüncü maçı Eric Bails'in. Son sana bastı 5. maçı Milwaukee deplasmanda çaldı. Dedik seri 3-0'dan 3-2'ye geldi. Washington Milwaukee buradan da alır. 3-3 olur. Ama Chicago maçı gerçekten acayip başladı. Washington şey ne Washington ya. Milwaukee hiç hürmedemedi. Milwaukee hiç hücum de yani play-off tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini aldılar. Seride 4'ü kazandılar. Cimbat çok iyi bir seri geçirdi burada da. Kesinlikle oyuncu özellikle ilk iki maçta ard arda 25'e 31 sayı attı yani bayağı fondaydı bu Tabii son maçta Danlivi de çok iyiydi. İlk yani, maçın kopma dönemlerinde Gasol da aslında fena geçirme play-offları Gasol, Gasol de gayet iyi. Burada Derrick Rose'un biraz şey önemli. Ee, Derrick Rose'un sağlık durumu Derrick Chicago Rose. için önemli. De Derrick Rose bir maçı iyi bir Tabii maç aynen ya. öyle çok şey gidiyor. Çok dengede gidiyor. Bir maç 20 sayının 25 sayının üstüne çıkıyor. 25 5, 5 bir maç. Ondan sonra ona, tekrar onlara 13 on, ya ya 14, 2 falan öyle şeylere düşüyor. Anlatabildim mi? Şeyi, Derrick Rose'un sağlık durumunun yanında istikrar da önemli. Ama ee, Cleveland karşısında ilk maç kazanan deplasmanda ve Derrick Rose iyi oynadı ilk maçla. Ya, ist i̇statistikleri iyiydi Derrick Rose'un. Ben yine uzun özetle izlediğim için hani, iyi gibi geldi ama tam maç izleyemediğim için bir şey de diyemiyorum. Ya zaten ya yani, Milwaukee'nin vakit servisine bakarak karakterlendim işte dediğimiz gibi Derrick Rose bu maçı bir maçı kötü oynadı. İşte ilk 3 maçı kazandılar. İşte 4. 5. maçta yanılmıyorsam dördüncü maçta Derrick Rose'un bir umursamazı sonucu son saniye basketiyle kaybet. Dördüncü maç aynı. Guard Bailey sattı. Kesinlikle ya yani Derrick Rose adamını kaçırdı falan. İşte sonrasında yine Milwaukee deplasmanda bir maç çaldı. Michael Carter Williams çok diyor ya maç sonucunda son başını Chicago'muz iyi bir tokat vurduğunu Peki e, Cleveland serisi için tahminin ne? Ben şunu söyleyeyim önce. Ben Kevin Love seride olsa da ya yani Kevin Love'la halinde bile eee Cleveland'da sıkıntı yaşayan... yani Chicago'nun uzunlarının orayı voleybol sahasına çevirebileceğini düşünüyordum. Şimdi Değil. daha da etkili kullan ya yani kullanacaklar Portland'daki Cleveland orayı risk ederse bu sırada dışarıdan şutörlerle daha etkili olabilirler. Çünkü Dan Green'i, Jim Butler da fena atmıyor. Yani şu o yüzden, Heinrich e döndü bu arada. ilk seride bir iki maç Sakat Namlu'yu kaçırmıştı. Şu an o da sağlıklı durumda. Zaten Brooks da yani Derik Rosemir'e Bench'ten gelen Brooks da fena performans vermiyor playoff'larda. Bence Kevin Love olsaydı Cleveland alırdı seriyi. Yani 4-2 yani çok zorlanırdı. Kolay olmazdı ama alabilirdi diye düşünüyorum. Bir ara ben Kevin Love olsa da Chicago alır dedim de sonra hani Chicago'nun o Milwaukee maçları falan filan yani Chicago'nun kapasitesinde kadar yüksek olmadığını fark ettim ama şey olmayınca, Kevin Love olmayınca işler değişiyor ben. Yani o yüzden açıkça seri tahminim benim 4-2 ya da 4-3 ya 4 ya da 4-3 Chicago. Tahminim ben... 4-2. Ben, ben de dör, ben 3 Chicago'u alır diyorum. Ben de sana katılıyorum. O, orada yani LeBron James'i Kyrie Irving'in çabalarıyla alırlar yani şu maç. Doğrularlar yani. yani şöyle, Kyrie Irving çok formda çünkü. sen. Evet aynen. Kyrie çok formda. Bu maç da iyiydi. Ama şey çok sıkıntılı. Cleveland'ın bench'i daha zayıf Chicago'dan ki opsiyonları çok az şu an. Yani Kevin Love'ın gitmesi çok kötü oldu. Direkt çünkü direkt bir hücum tehditini kaybetti takım. Hem rebound gücü hem Jum'u tehtikap etti. Cleveland'ın evet. sisteminde her ne kadar Kevin Love normal yani Minnesota'daki gibi olmasa da Üçüncü sistemin ortaya. temel taşıydı. Yani ne olursa olsun spacing'e fayda sağlıyordu. Rebound'lara katkı sağlıyordu. Yani şu anda çok işler değişecek. Ki değişti de zaten. Biz şey de Ersan'ın soğuya değinelim temsilcimizin performansına. Tabi Zaza Zaza'yı hissediği geçirdi ya. <gülüyor> Aynen, Zaza'da bizim yarı temsilcimiz da... sayılır. Ersan'ın Ar performansı hiç de iyi değil. Yani 8.7 evet, is... sayı 3.8 liran oynadı, şut yüzdesi yüzde 32.8. 3 sayı yüzdesi 21.7 yani çok kötü rezalep ya. Ya bu. Yani, Unduğumuzu bunu... bulamadık Ersan'dan yani. Tabii ki çıkıp 20 sayı 8 lira oynamasını beklemiyorduk ama yani biraz daha iyi olabilirdi. Onun herhalde Türkiye'deki belirli mal varlıkların haciz falan gelmiş. Kafam rahat <gülüyor> değil diyorsun yani. Sen de duymuşsundur belki. Duydum da onunla, onunla, bence onunla alakalı değildir ya. Açıklamalar falan yaptı. Kafam rahat değil yani. Bir şeyler ama. Bu arada bu Cleveland Chicago serisinde Cleveland tadına e, Mike Miller X Factor olur mu diye düşünüyorum. Ya, Yok en azından. abi. Mike Miller bitmiş Ge yani, yani. E, Bitmiş de 2 sene önce de öyle diyorduk. Bir finalde Miami Spurs finalinde çıktı bir maç çıldırdı. Yani Sean falan. Ya normal sezon içinde de izledim ben Mike Baller. Yani pek katkı veremedi yani. Miami'deyken sezon içinde de katkı verdiği maçlar oluyordu. Pliyop'ta da çıkıp alıyordu yani bazı maçlarda. Emin de olamıyorum. Ya bence de çok zor ama belki bir Ben severim ondan da biraz sıvıyorum sen bakma. Ba belki şöyle bir şey olur. Tristan Thompson aldığı hücum romantları. Yaparak yaratabilir yani. Hücum romantları olabilir yani. Ya tabii yani. Tristan Thompson hücum romantları dışında pek bir şey göremiyorum var ya. Şey öyle ya. Şimdi bir de ee... diğer hani bu seriyi tahminlerimizle yaptık. İkimiz de Chicago geçer dedik. Sen 4 ben 4-2, ben 4-3 Yani evet. Sonuç olarak ben de Chicago geçeceğini düşünüyorum. Şeye gelelim, batıya gelelim. Batıda 1. Ee, Golden State 8. New Orleans Pelicans süpürdü. Ha bu serinin ben açıkçası ilk maçını izledim. Ha zaten 3. ve dönüncü maçla burada değildim dediğim gibi şehir dıştaydım. İlk maçın ilk yarısını izledim. Ya seri çok tek taraflı olacak diye. Kesinlikle. Ben çünkü daha mücadeleci serileri seviyorum. Hani çok fazla takip edemedim ama özellikle 3. maçta Stephen Curry restal yapmış son çeyrekli. 20 sayıdan döndürmüş. Kesinlikle. Hani ben, o konuda Ben, ben gideyim istersen genel sen, bir evet, seri. Sen söze gir. Ben çünkü ilk turda çok Doğu'yu takip ettim. Bastın Chicago serisini Milwaukee Apan'ın Bastın kilond serisini, Chicago Milwaukee serisini, Atl ve Atlanta, e ya hepsinden en az iki maç takip ettim diyebilirim. Şeybe. Canlı izlemeye çalıştım. Zaten Washington serisinde başta özel sempatim var. Hı -hı. Ama Batı'da Batı'da çok fazla Batı'da bir Los Angeles Clippers San Antonio Spurs serisini sağlam takip ettim. Zaten diğer serilerde çok daha hani erken bitti Houston'la Fortuna serisi beklenenden. Sen o yüzden batta da hani daha fazla görüş sahibisindir. O yüzden sen Golden State'ten başla. Golden State mi, orleans pelicans serisinde ilk maç üzerinden başlayayım. İlk maçı yani Stephen Curry, Go Andrew Bogut, Draymond Green'in üstün performansı sayesinde kazandı yani Stephen Curry gayet iyi oynadı. Bogut'un karşısında Ömer Alışık çok etkisiz kaldı yani çok sinir yani. Bogut her her alana. Hatta katlıyor. Jeff Van Gundy bir şey dedi onun hakkında bir yorum yapmıştı şimdi unuttum. İlk maç esnasında da <gülüyor> ya çok sinyal Ömer Aşçı çok sinyal yani Ömer Aşçı biz nasıl biz iyi çember savundu işte iyi bir duvar savunmadı ama yani bugut karşısında hiçbir şey yapamadı orada Anthony e bir parantez ama Anthony Davis 35 sayıda yani gayet iyi performans sergiledi Kariyerin ilk playoff maçına göre yani gayet iyiydi sonra. İkinci maçta da Golden State rahat bir şekilde kazandı. Orada da Clay Thompson performansı döne çıktı. Serinin en ilginç maçı belki de üçüncü maç. Golden State yani 20 sayıdan geldi son periyottu. Stephen Curry'ın 3'ün performansı sayesinde kazandı. Son maçta da zorlanmadan, pek zorlanmadan yine Curry'nin 39 attığı maçta 109-98 Pelicans'ı mahret ettiler. Rahat bir şekilde geçtiler. Ben zaten ayak çizgi diye yazdığım yazıda 4-0 demiştim. Tabii. Ya, ya Bu büyük bir kehanettir tabii ki. Herkes 4-0-4-1 diyordu ama rahat bir şekilde geçtiler. Sen ne dersin son olarak? Bu Ya diye. bu seri zaten ee, şey için Nibor Las için tecrübe olacaktı. Özellikle Anthony Davis yani Diğerlerinin daha tecrübelenecek hali kalmadı artık. Şey, ee, ha, yani, şey de... De, Cirolde için falan da tabii. Tyreek Evans da Hani daha şey sayılır da hani Ömer için falan artık zaten oynamıştı Ömer oralardaki ki Ryan Anderson'da oynamıştı hani gerçi Ömer'in de kontratı da bitti sözleşmesi de bitti hani Anton Davis özelinde iyi bir tecrübe oldu gerçek yani, yıllarda neler yapabileceğini sinyalini playoff'lara da göstermiş oldu kesinlikle ben orada bir şey değinebilirim Jurhol'deyim -cur falan Jurhol'de sakatlıktan geldi yani pek iyi bir tarif ama sergilemedi yani onları hiç katkalamadılar neredeyse ama o, evet o, bu sezon Sakat da sonra Tyreek Yavis falan oraya geldi. Yani sistem değişmişti. de. Değişmiş de. Yani çok kötü oldu. Tyreek Tyre Yavis da yani... Zaten önce Tyreek Yavis'ın bir numara oynaması lazım ya. Yani. Kesinlikle öyle. Ya da ikinci beşin lideri olarak. Tabii. Falan. Çünkü şut sıkıntısı çok fazla. Çok iyi penetraci. Ama şutları çok istikrarsız. Yani bir numara oynadığı zaman Tyreek Yavis etkili olabilir. Ben yani... Evet dediği Ay gibi benchten de gelebilir. Ya seri adına mesela New Orleans'ın en büyük hayal kırıklıkları Zur sakatlığının da etkisi vardı. Ama Ömer Aşk yani. Ömer Aşk çok sinirli bu sefer yani. Zaten yani büyük bir skor olmadığını biliyoruz. Yani. Hücumun kısıtı ama yani. hücum da berbattı. İşte ribant alanında da bir ikinci maçta bir 13 ribant aldı. Yani onun dışında pek, pek katkı veremedi. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Ya Pelicans Bakalım uzatacak mı Pelicans? Yani bence Pelicans şöyle uzata yani. Pelicans yerinde olsa ben de Ömer'i iyi aşama tutmaya çalışırım ama verecekleri ücret önemli. Eğer Robin Lopez'le de denk ücretler gelirse ben Robin Lopez'i tercih edebilirim ya. Şu Robin Lopez de free agent olacak. Onlara daha fazla uyabilir Robin Lopez. Peki. Emin abi. de yani ben gibi yol haritası olarak o da olabilir. Hani Ömer tabii çok iyi profesyonel alıştı. Sonuçta Pelicans'a bu ilk sezonlu adapt adaptasyon sürecini atlattı ama bilmiyorum. Ya ben Robin Lopez de olsa mesela de Ben Robin, New Orleans Peckless yöneticisi olsam bana Ömer Robin Lopez denk paralarına gelecek deseler ben Robin Lopez tercih edebilirim. Ya da Robin Lopez belki daha az alır Ömer'den. Ben tercih edebilirim. Robin Lopez'i ya ben de Robin Lopez tercih ederim ama Ömer Aşık'ta yani normal sezon içerisinde falan iyi almayı. Tabii ya. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer Yine ayrıdır. Yahu da işte sindiği için kafaları biraz karışırdı. Bakalım uzatacaklar mı yani? Uzatırlarsa Ömer Aşık, Antonio Davis yan yana oynuyor bence en üst düzey verim alamıyorlar Avrupa tarzında. Daha böyle mobil bir uzun alabilirler Somer'in yerine daha iyi olur tabii ki. Şimdi, ya da Anthony Davis 5'e çekip tabii rightden 4 oynatıp deli gibi şut bombalar rayına dırsın da Anthony Davis'in biraz da sanki postap oyununu artık poları da geliştirirse zaten daha da geliştirirse elit seviyeye çıkarsa zaten artık oynamayalım. Anthony Davis orta mesafe zaten atıyor zaten. Tabii. Ya geçen Santonyo maçını, Santonyo maçını. Ben sana ya. 4 saatte etkili Sen Antonio maçında o son maçta hani şeye gidecekler o maçta hiç unutma. Resmen ilk çeyrekte bir şut attı, bir şut soktu. Tek ayak üstünden Novicki şuttu. ki hareketli o topu el üzeri ben dedim vaha çok ya yani Antonio bunları da yapacaksa öyle normal sezonda attığı şutlar gibi değildi. Acayip zor bir şuttu. Hani görmen lazım o, Anlatamam, anlatmam anlatmamız da yani o mekanik o sokabilmek büyük çalışma büyük yetenek gerektirir. Şansa sokulabilecek bir değil değildi. Mesela oklanma maçının sonunda şansa bir şutu attı o başka bir şey. Ama orada attığı hani gelecek yılları da bir e, ayna görevi görüyordu. Hani şimdi buradan hani şeye geçelim direkt Golden City rakibi Memphis'le turda Portland TL'de. Daha Port dişli bir seriyi geçmesi bekleniyordu ama Portland'da ya, çok eksik vardı Portland'daki yani. Portland'daki eksikler, Mateo'su kaldı. Eflat lobi var, bir yok. Tam sağlıyor. Var bir yok yani o sakatlıktan dolayı Portland'a katkı veremiyor. 54 oldu işte çok da elit seviyede en en iyi en iyi oyuncularını sahaya koyamadılar. Batum zaten yani geçen sene. Batum bu sene en kötü sezonunu geçirdi Portland'daki bence bu da Portland'ın bu sezon eee dağılması zor olabilir. Bu sezon çok önemliydi. Çünkü Robin Lopez free agent oluyor, West Mateo Suarez free agent oluyor. Lamar Aldridge free agent oluyor. Aflalo'nun da opsiyonlu free agent oluyor. Opsiyonu kendisinde. Kullanacakmış her serbest piyasa. Ben de öyle duydum. Çünkü takım dağılırsa zaten o da gider. Onda durması bir mantığı yok. Yani bu sene aslında ilk turda Memphis eşleşiklerinde eğer tam tüm takım sağlıklı girebilselerdi West Matthews'ta dair olmak üzere Aflalo'da da sağlıklı olsaydı bence Memphis'i eleyebilirlerdi. O en iyi dönemdeki Portland ama şu an eleselerdi en azından bir konferans yarı finali Golden State'den falan. Yine 1-2 maç hasar belki Lamarck solda içme durabilirdi. Belki hani bir hamle daha bir şey yaparız. Bir eklemeyle bence bir şişmeyle burada şampiyona gideriz diye ama artık o inanç da kalmadı bence. Lamarck solda işte 30'a geldi. Bence ayrılacak takımdan. Şey işte Portman dediğimiz gibi işte Lamarck çok sakatı var. Yani Batum'un geçen seneki performansı yoktu. Vesel türk çoktu dediğimiz gibi. İşte i̇lk maçla Marcus Aldrich üzerinden çok oynadı. Aldrich yani kötü bir yüzdeyle attı. Ya 32 sayı atmasına rağmen yüzdesi çok kötüydü. Ha, geçen sene çok epik oynamıştı ilk tur ya Aynı Aldrich. Dönüş. En önemli nokta belki de Aldrich'den sakatlıklardan sonra yani. Sonra deneyim Aldrich'den yani sakatlıklardan da daha önemli nokta. Damian Niddert'ın performansı. Yani Damian geçen sene üstüne karşı şov yapmıştı. Işte. Tabii. Saniye basketleri falan. Ya bu biraz da takımla ve şey çehreyle alakalı olabilir. Çünkü bir bir zamandan sonra Mateus sakatlanması, Aflalo'nun sakatlanması artık hani oyuncuların psikolojisi de bence bozdu ve performanslarını etkiledi ya. Çünkü Portland çok çekti yıllardır bunlardan. Hani hep bir noktada sakatlık devreye girdi. Portland'ın başarı yakalayacağı dönemlerde. Kes, kesinlikle öyle. Çok üzücü yani. Portland. Bir de ters bir takım. Yani kanlı da ters bir oyuncu. Lillard için. Aynen aynen öyle. Mike Kandı da zaten Tabii Memphis için de seri be beklendirmen kolay oldu diyebiliriz ama rahat geçtiler. Ama Cundin'in sakatlığı kötü oldu onlar için de. O büyük Ay. sıkıntı yaratacak. Yani ya, ya, yaratacak. Ay. ilk maç kaybettiler Golden State'e. Çok Ay. da varlık göstermediler. Mike Cundin'in gözünü gördün mü sen? Gördüm. Yani çok kötü. Yani. Gördüm. fenalarda. Çok kırmızı. Yani ilk maçta Golden State'de şimdi serisine bakalım. Golden State ilk maçta tabi de yokken Kalates ilk başladı. Kalates tabi Köri'yi tutamadı haliyle. Yani çok zor zaten tutmasa Galates öyle bir... Böyle oynamaya devam etsin. Yani, Abrukaya gelir. Yani şöyle ee, dediğim gibi Kalates tutamadı. Ben Odris zaten hiç çözüm değil ve tamam. Golden State ilk yarıdan... Gerçi Köri de çok çok şey yapmadı yani. Çok saz elini almadı ama Golden State takım olarak Farkı zıplattı, öne geçti. E, Memphis yakalamaya çalıştı, yakalayam. Bir arada yakalar gibi oldu ama sonra Golden State'de köle devreye girdi. Fark açıldı. Zaten maç bitti. Golden State 15 sayının üstünde e, fark yakaladığı maçlarda, yani maçın herhangi bir anda 15 sayının üstünde fark yakaladığı, 15 15 sayının üstünde fark yakaladığı. E, bu, bu sezon 48 maçta kaybetmemiş oynadı. Yani zaten Golden State öne fırlayınca yakalamak çok zor. Bence tam olarak e, Zerk Randolph, Raymond Green eşleşmesinden de istediğini alamadım MC'si. Ben orada Raymond Green hani maç sonunda artık yürüyemeyecek bir hale falan gelmesi bekliyordum. Zerk Randolph'un her pozisyonu, alçak postu sürüklemesini, yorulmasını, fiziksel mücadelesini arttırması bekliyordum ama o da pek öyle olmadı. Sanki Gasol'la Randolph hani etkili bir gözüktü ama asıl onlardan beklenen işleri yapamadılar. Yani Golden State'i yoramadılar fiziksel o, olarak. o konuya bir değineyim istersen. Zerk Randolph ile Raymond Green eşleş. Yani ne oluyor Golden State Warriors oyuncularında, Draymond Green hani dışarıdan da çok etkili bir oyuncu, bildiğim hareketimiz gibi, Zekrandoğu dışarı çekiyor, içeri giriyor, dışarı çekiyor. Yani Zekrandoğ yoruluyor, ayağını çekemiyor pozisyonlarda. yetişemiyor her yere. Yani savunmada felaket diye bence Zekrandoğ, Draymond Green onu bayağı şaşırtıyor orada yani. Oradan çok büyük bir dezavantajları var mesela. Ya işte orada ben de sen emriktim ama ben de şöyle bir şey bekliyorum. Hücumunda mesela Zekrandov orta mesafe işte kullandı. Kullandığı şutlar yanlış değildi. Oyunu getirdiği şutlarda ama mesela onun Draymond Grin'i daha fazla post... Yani Draymond ise daha fazla gitmesi lazım. Draymond Grin çünkü çünkü Zekrandov'u durdurma ihtimali çok yok yani. Draymond Grin bu ligde çok... Yani birçok oyuncu tutabilir ama Zekrandov güç olarak çok farklı bir seviyede. Ama Zekrandov yıllarca kalabığıyla gücüyle. Yani o gücünü kullanmazsa ya böyle hani orta mesafe atayım, o tarz şeyler yapayım ve ya zaten savunmada gedik. Hani maç başına 20 sayı daha istediği verimi yakalayamaz. Memphis onu da almak istedi. E ikinci Şöyle maçta söylemişse şey de, eh, de var yani Memphis Golden State'sinin konuşuyoruz. Tabii e ne kadar Mark Gasol ve Zaza Grande üzerinden hücumda ne kadar dartsı. Bu dış şut faktörü. o. Dış şut faktörü göz <gülüyor> ardı edemeyiz burada. Yani. Evet. Stephen Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green... Dışarıdan gelen herkesi... ...Gadal'a da atıyor zaten. Barbosa geliyor, o atıyor. Memphis'te kim atıyor abi? Mike Cunningham'dan sırada. Kimse atamıyor. Sıkıntı oldu. O da arada sırada. Çok durursa. E, ton, ton, e, Tony'e atamıyor. Courtney ba belli başlı noktalardan fena atmıyor. Belli başlı noktalardan atamıyor. Attığı yani, noktalardan da istikrarlı atamıyor. Memphis yani ne kadar... ...Potu altına içeriğini dağıtsa da yani Golden Safety, yani. Kapatamazlar o ya. Bence kan ikinci maç döner. hani Zaten dönecek deniyordu. Ama seri de muhtemelen 4-1 ya da 4-2 Golden State ile biter. Ben süpür, süpürüleceğini düşünmüyorum Memphis'in. Ben, ben 4-0 diyorum da belki. Ben de, ben de süpürüleceğini düşünmüyorum. Ben 4-1 ya da 4-2 diyorum. Yani Golden State için 4-1 ya da 4-2'lik bir seri olur. Clay Thompson bu seride normal sezonla Memphis'e karşı çok iyiydi. Gerçekten evet. ee, çok iyi. Çok iyi. Oynamıştı normal sonundaki memsus maçlarını. Bu sezon bu seri Klay eğer ritmini bulursa bu konferans finali de çok önemli bir ee, sinyal olur. Bir mesaj olur. Klay önemli buradaki rolü. Yani dört, dediğim gibi 4 spriya 4-1 diyorum. Şimdi de diğer seriyi konuşalım. E, diğer seri de... Öncesinde bir Clippers. Evet öncesinde, öncesinde bir Houston Dallas konuşalım ama daha kısa bitmişti. Hemen da üstünde, üstünden Houston'dan girelim. Houston Dallas serisi de Dallas cidden sorunlarla boğuştu. Chandler Parsons Pars sorunu. Montel Montelis ana açıklıyor. Rajon Rondo sorunu ve derken seri de dört bitti. Dallas'tan girelim yani sorunlar olan takımdan. Dallas'tan yani neler yaşadı bu seride? Dallas savunma yapamadı bu seride. Rajon Rondo yani takımı katletti Rajon Rondo. Yani belki playoff'da bir şey yapar diyoruz. Playoff'ta ücretsiz İlk maçta, ilk maçta Rajon Rondo oynadı. Sonra hani ee, hangi maçta sonra bir daha oynamış mıydı? diğer Rondo? Sonra oynamadı galiba ilk maçtan sonra bir daha. Üçüncü ben yanlış Sonra 3. maçta beraber. Üçten mi? Üçten mi? Tam kar, o, tam bu. Kar, şey Tabii. Abi. Bu son maçtıydı. Sonra... De, hangi maçtan sonra demişti onu, onu hatırlayamadım şimdi. Tamam yani sonuçta serinin belli bir bölümünde oynadı, belli bir bölümde oynayamadı ama oynadığı bölümde de fark yaratamadı. Chandler Parsons'a değinelim. Chandler Parsons eee sezon başından itibaren birçok sakatlıklar geçirdi. Sakat olmadığı dönemde bence beklenen katkıyı veremedi. Tabii bence de. Yoksa da yani iyi başlayamadı. Sonra play-off'ta da sakat falan, oynayamadı. İşte Rick hocamızın çabalarıyla bir maç aldılar. İşte 4. maçı aldılar, 3-1 yaptılar ama yetmedi. Son maçta Houston Rockets Dallas Mavericks'i 103.94 yenerek seriye son verdı 4.000 metrede. Şeye de değinelim ee, üstünde rakısı Dwight Howard'ın performansı yani gayet iyi Eski 2019 yıllarından, Orlando yıllarından bize enstantaneler gösterdi. Gayet iyi oynadı. Ya yeah. Ee, şöyle dediğin gibi Dwight Howard'ın sağda olduğu dönemlerde etkiliydi. Ama o biraz dallasa da alakalı. Athletic'e cevap da veremeyecek bir takım değildi Dallas. Onunla da alakalıydı biraz. Şimdi eee Clipper Series'te karşısında DeAndre Jordan varken o kadar efektif olamaz. Savunmada da hani o kadar efektif olamaz bence. E tabii Houston Rockets 4 numaranın işte Ter Terence <gülüyor> Terrence ve JaShaun'ın noise'e yaptığı yani e, tabii ya yani bir taraftan şal Bayağı bunattılar Noviski'yi. Yani Noviski zaten hiçbir zaman mükemmel bir savunmacı falan olamamıştı zaten. Bayağı bunattı o ikisi. Villanova attı. ve Noviski ikilisi falan tabii. Ya Villanova abi ya gülüyorum ya. Yani şey değil çok fazla. Villanova geliyor ulan yani Çitanyay. Aslında da aslında da kadro planlaması. Yani Rik hocam elinden geleni yapıyor da. Sezon başı kadro planlaması bence pek doğru değildi. Yani dediğin gibi... Yani Tyson aldılar yani 14 milyon dolara. Aslında mantıklıydı. Persons hücumu yüksel çekti. Ee, yani bir, bir Chandler çocuğumu yüksel çekti. Diğer Chandler pota altındaki pis işleri yapacaktı ama orada da bence ben çok ya boşaldı. Ronda Ronda istedikleri gibi çıksaydı o belki o açıyı kapatabilirler ama Ronda istedikleri gibi çıkmayınca zor oldu işler. Ronda takıspalı ama seri dördüncü maçta taşınamadı. Yani farklı bir Dallas olsaydı yani belki de turu geçerdi yani. Ya, herhalde şey şey Houston içinden, yani Houston içinse fena abi seriyi en azından kötü bir seri değildi. Hard'ındaydı. Tabii indi. ki iyi bir seriydi Duval ama Dallas onlara bu, bu kadar zor bu kadar zor durumda olan Dallas'ı elemesi normal. Yani çok büyük başarı değildi. Yapması, yapmaya gerekeni yaptılar. Yani serinin 7. maç falan gitmesi abes olurdu o seride. Kesinlikle. Yani 4-4 2'lik seri bitti zaten öyle. Şimdi karşılarında da Clippers var. Clippers'da Spurs'u 7. maç sonunda epik bir maç sonuyla mağlup etti. Chris Spurs, Paul çıldırdı Spurs, sakat sakat. Aynen öyle. Şimdi baştan alalım istersen o yani. Teker teker bir bakalım. İlk maçta yani Clippers, Clippers vurdu, kazandı. Vurdu İkinci. geçti ilk maçta Clippers. Chris Paul yine iyi oynadı orada. İkinci, İkinci maçı maç verdiler. Uzatma sonucunda Serantin Spurs Üçüncü aldı. 3. maçı Spurs dominetti. Spurs vurdu geçti. Üçüncü maçı, dördüncü maçı, dördüncü maçı Clippers aldı işte. Tabii. Beşi, beşi super aldı burada. O meşhur üçüncü çeyrek. Çünkü üçüncü çeyrek bir ara, yani sahada basketbol oynanmadı. Haka Jordan yüzünden. Kesinlikle. Bütün maç onu izledik. Tabi DeAndre Jordan çıkınca da bayağı prensibi değişiyor Clippers'ın. En az özellikle savunmada. Altıncı maçta yine Chris Paul çok iyi oynadı. İkinci devreyi muazzam geçirdi. Maçı aldılar. Yedinci maçta artık zaten efsane maçlar arasına girer NBA tarihindeki. Evet. İlk çeyreğin sonunda izliyordum maçı zaten Sekizinci, dokuzuncu dakikada falan Chris Paul sakatlandı. Eyvah dedik yani. Ben canlı izleyemedim ya. Mayweather Pacquiao maçı vardı. İlk çeyrek sonunda yattım maça kalkayım diye Mayweather Pacquiao'yu izledim. Kız kalkınca ama skora bakmadan ilk besten maç tekrarı. Orada da Pacquiao'nun omzunda bir şeyler varmış. Neyse öyle. O, o bir... Kobe'nin yaşadığı sakatlığı yaşamış. Aslında başladık Aynen. hafta önce idmanda ama e, maçıplar olmasın diye söylememiş yani ben de sağ Twitter'dan okudum. Maçıplar maç olmasın diye söylemiş ve sağlık raporunu salktı diye göstermiş ki bu yüzden ceza olması bekleniyor. Maçtan önce ağrı kesici almak istemiş aslında ağrı kesici de, de steroid içeren bir şey yok yani anti steroid bir ilaç ama izin verilmemiş. O ağrıyla o dövüşmüş hatta bazıları da şey diyor. Ee, bu Mayweather bunu biliyordu, bu yüzden yani, sarıldı sürekli hani şeye ee, Pacquiao'ya evet. hani bu evet, iddialar da var. söz konusu. Tabi şirketlerin bu iddiayı biliyorsa her şey tabi değişir işler. Neyse bu bizim konumuz değil ama backnetlerin altında bir maçtı. Çok boks takip etmesen de makale okuduklarını izlediklerim hani videodan daha böyle ee, cafcaflı bir maç bekliyordum diyebilirim. Şimdi hani bir de Clippers da bu seri de ya süper series'e geri süper serisinde eee Blake Griffin'le Chris Paul çok iyi kullandı. Ya zaten Chris Paul sağ liderler onların da Blake Griffin beklenenin çok üstünde oynadı bence. Ya bu bu ortalama kimse açıklamıyordu Blake Griffin'den. 26 yok 24 13 7 ortalama civarı bir ortama tutturdu. Ya yani ya Black üçü son maç triple double yaptı herhalde yaralıyorsa. Tabii. Ama Chris Paul'ün gölgesinde kaldı doğrusu. Ya bence o da Chris Paul'ün gölgesinde kalmasının tek sebebi Chris Paul'ün maç sonlarını daha iyi oynuyor olması yoksa. Mike daha iyiydi. Son maça bir özel bir değinelim zaten. Şöyle i̇şte Chris Paul 8. 9. dakika civarı sakatlandı. Sonra bir işte soyunma odasına gitti. 4-5 dakika de, kaldı de, de. orada. Ge geri döndü sonra ya yani bizi sevindirdi. Ama sonrasında maç içinde gördük her ne kadar hani mu mucizevi basketler de atsa hani arka servis de yapsa arkadaşlar hani hep bir bacağında bir acı vardı ballarında. Hani hep acı çekiyordu böyle. Ben çekerken sakat var, sakat oynadı. O yüzündeki o ifadeden anlıyorduk yani. Adım atamıyordu böyle bir basıp gidemiyordu yani. yani zaten çok basıp giden bir oyuncu değil ama yani atamıyordu yani hızlı gidemiyordu. Ama işte işte Bazen bazı cümlelerde topucu Cirelli'keden evetti. Yani Cirelli kendinden beklenenin çok üzerinde bir katkı verdi. Yani evet. çok sezon içerisinde pek hani dağluyu biz kullanmamışlar. Yani Cirelli top yönlendirici olarak o da iyi bir katkı verdi ve sonucunda kriisbolün büyük katkıları her şeye rağmen o acıya sakatlığa rağmen büyük katkılarıyla. Griffo'nun topul davulu vardı. Aldılar maçı. Şöyle Cirelli'kini Son periyotta üst üst saatte 2-3'lük var. O da yani maç içerisinde kritik bir noktaya. Yani. Onu da söyleyelim. Ya. Aynen öyle. Şimdi ilk maçta kazandılar The Plas Fonda. Paul yoktu. Hüsnü'ne karşı. Şey, Orada da yani seri seriye yani birkaç ufak noktaya daha değineceğim. Tim Duncan'ın efsaneye saygı duyuyoruz. Tabi. İnşallah 20 -20 bırakmazlar. Gino o... Bey'le o inşallah evet. bırakmaz diyoruz. Cenobillo bence bırakabilirler. Ya ona ona pek bir, bir sene şey daha oynasın, bir sene daha oynasın bir şey olmaz. Tim Duncan oynamaya devam etti. Tony Parker çok iyi bir seri geçirmedi. Evet, Cavalier'lar yani... ortalamaydı. Çok onunla çok Or, iyi mı? geçirdi diyemeyiz. Vassat vasat düştü, yani. Vasat üstü, Vassat ayırsın. Ee, şey Houston Clippers sese gelecek orsakta ilk maçı Chris Paul olmamasına rağmen kazandı Clippers. Aslında son çeyrek kafa kafaya girilmişti. Ee, ama son çeyrekte dış şutlarda isabet bulmaya başladı. Clippers evet. ve kazandı. Austin Rivers fena oynamadı. Aynen, şey, Dak Rivers'ın oğlu Tabii. Babasını mahcup etmedi diyebiliriz. Ya o ben izlerim. maçı ben izledim can. Maçı izledim. Yorumlarım istersen. Evet sen söyle buyur. <gülüyor> Söyleyeyim mi? o maçta da Black Griffin gayet işte gayet iyi oynadı. 26 sayı 14 band on jazz oynadı. İşte diğer oyunculara bakacak olursak da işte Jamal Crawford Matt Bars yani iyi şut soktu DJ'lik ben... de çok iyi sezon geçiriyor şey olmasın bir yani arttırdı baya o, o senasından sonra benim asıl dikkatimi çeken şey Matt Bars yani ceza şutlarını bence gayet iyi soktu Matt Bons. yani beklenenden çok iyi bir performans sergiledi ben bu kadar beklemiyordum yani Matt Bars'a hani iyi bir şutar olmadığını hepimiz biliyorduk yani üstün cephesine gelecek olursak üstünde Dubai talk gayet iyi oynadı yine 22 sayı 11 avant, ya bekleneni verdi. James Harden, James Harden çok iyi yani Sosyal medyadan görüyorum. Yani önceki maçlardaki kadar bir katkı veremedi ama o da adamdır. O da gayet iyi oynadı. O yani kötü gözükmesine rağmen mesela yaptığı bir 12 asist var. Tabii. Ne yapsın ne. Çok top kaybetti. Çok top kaybetti. Önceki yani, cümle, yani Bireysel skor üretme anlamda önceki verimliliği yoktu ama ya yine de kötü oynayabileceği bir, kötü oynadığı bir maçta verebileceği katkıyı verdi bence. Onun dışında baştan iyi bir katkı alamadılar. Yani Cash, Smith, Corey Brewer iyi katkı vermedi. Corey Barber ile Smith toplamda 24'te 6 ile oynamışlar yani. yani Pablo, John dışında bench'ten gelip ciddi katkı veren bir oyuncu yok. Aynen, bakalım bu seri ne olacak? Bu seri hakkında benim tahminim de 4-2 Clippers. Ben de sana katılıyorum. Tabii, Chris Paul sağlıklı dönerse 4-2 yani. Dönmese de, dö yani dönmese elenebilirler tabii de, dönerse yani oynarsa evet, 4-2. Tabii ben oynarsa 4-2 Clippers. 4-2 Clippers alır diyorum ben de. Ben de aynı düşüncedeyim. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı? Gidersen ödüzleri ufak değinelim mi? Yani, Olur. ...dakkalına. İşte yılın, yılın çaylarıyla başlayalım. Yılın çaylarında Andre Williams aldı. E, doğrudur. Hak edilen doğru bölgede. Yani Jabari Parker oynasaydı belki. Bilgisayar alabilirdi ama burada aynı çok dikkat çeken nokta ikinciliği yanılmıyorsa Miroti çalmış. Hani bazı kişiler şeyleri favori görüyor. Alfred Payton'un favori gösteriyordu. Yani Artan performansıydı ama bence Miroti tak etti yani. Bayağı bir maçı Cargo adına taşıdı yani. Bayağı... Kurtardı maçlarda çıkar burada. O yüzden o konuda da bir sıkıntı yok yani. sen ne düşünüyorsun? Bence de oydu doğru yani. Başkasına gitse aksilik olurdu. MVP'yi de Stephen Curry aldı. James Harden ikinci. Le LeBron üçüncü oldu. Yani... O yanlış. Ha, ben James, James Harden demiştim. programda James ben Harden. Bende. Ama üçüncü isim Antonio Davis olabilirdi seçimde LeBron'ın yanında. Ya artık şu, şöyle bir şey de var yani. LeBron a... O istikrarına bizi öyle bir alıştırdı ki yani Karim Kural'da hep bahsediyorum bundan zaten. Hani normal gözüküyor büzelleri. Tabi, o da bu. O. o da iyi bir performans yani. istikrarlı korudunlar da. Ben üzüldüm şahsen. Hani, Stephen Curry tabii ki hakikaten üzüldüm. Yani, şey, kimse hiçbir şey diyemez. Ağzını açamaz. Ama James Harden'a üzüldüm yani. Bir shooting kartı olarak ilk çekti sayı yücresi. de asist ortalaması yani. Bir shooting kart iyi asist ortalaması görünüyor. Muazzamdı. Ama tabii ki o 2006 yılında Kobe'ye yapılan bir haksızlık yok. kadar büyük bir haksızlık yok yani. yani Sınavıca e vermişler dedi ya. Yani o kadar büyük bir haksızlık yok yani. Bence A haksızlık yok ya çok. Yani... Haksızlık yok kesinlikle. Yok. Yani tercih meselesi yani. İkisi de alabilirdi. Körü aldı. Şöyle olsun. E, diyeyim. Yılın koçu da e, Michael'in o oldu. Hak etti yani. Hak evet. Etti. Zaten Körle o adaydı. Ha. En büyük bence doğru olan aldı çünkü. E, hmm. Daha büyük bir iş başarmıştı benim gözümde, ya benim gözümde, tabii benim gözümde daha büyük bir iş başarması bir şey gelmiyor da Normal insanlar gözü daha büyük bir iş başarmıştı, atla, atla kimse böyle bir çıkış beklemiyordu, hadi yine Golden State'in bir e, Belli başlı Bir kemik kadrosu vardı Şey, Michael Nozler, ne Michael Nozler hakkında ne düşünüyorsun, oy alması? Michael Nozler hak etti yani. Adolf Urfuk geçen sakattı, Kyle Cole'un mesela oynadı takımlarda, genel kariyer olarak baktığımızda baştan gelen bir oyuncuydu. Yani ceftik sıradan bir gardı olarak görülüyordu. Demarki Sıradan bir oyuncu. Ya bu takımdan doğru bir 60 galibiyet barajına ulaştı. Neden? Ne denebilir yani? Kendisi zaten Greg Popol için esistikler almıştı. Gayet bir hücum sisteme oturttu. Akıcı bir hücum var. Gözde hoş gelen bir basketboldu. seyircileri, izleyicileri büyüledi. 60 galibiyet. Gayet iyi. Hak etti yani. yani stikör de çok... Yani stikör de... Deyemez şey ki ama Sirpiyonez elinde daha hazır bir takım vardı. yıldızlar evet. olan bir takım var yani. Stephen Curry yıldız olan. Vardı. Tabii şey, şey e, yılın altıncı adamı. Altıncı ben onu programda Lou Williams demişim. Bence doğru tercih. Lou Williams fenans evet. sezon geçirmemişti. Doğru Bence yani. Şey deyemez ki. Jamal Crawford diyordum abi. Isaiah Thomas olabilirdi. En büyük ikinci aday Isaiah Thomas'ta. Cemal'la beraber evet. ama bu evet. bilim seçildi. Cemal Bence doğru tercih. Özellikle için bazı sosyal medya abilerimiz... Cemal Crawford'un bu sezon sakatlıktan dolayı maç kaçırdı. 17-18 kusur yanlış bilmiyorsam. Şey... E... Bazı hani sosyal medyada... Söyle. Tabii yılın hani, yılın savunmasına yetecektim. Sen Cemal'ın hakkında bir şey diyordun. Sen söyle önce. Cemal, hani, Cemal, bazı abilerimiz sosyal medyada belirtiyor ya. yılın <gülüyor> Cemal Crawford... 6. adamı görüyor. doğru. Karafurt <gülüyor> şey. yani basketbol bırakınca o anda verilmesi lazım tabii. Yani. Şey de e, yılın savunma oyuncusu <gülüyor> Kevon Leonard oldu. Yılın savunma oyuncusu. Kancı, Kavajans. Ya ben... Yani Kavajans Sanchez herkesi. Aynen. Yani mükemmel bir çalma ustası. Herkesi savunuyor. İşte ben ince yine Dreamong'u seçilebilirdi bilmiyorum ama tabii ki Valorant'la saygım var. Evet yani kötü şeyi tabii hak etti tabi de hani tercih meselesi. Dreamong'da e gidebilirdi. Ya Dreamong böyle daha böyle nasıl desem evet hani ısrarcı bönce. O da duruyor yani. K'nın hak etti herkesin takdirini Daha böyle sert duruyor nasıl diyeyim daha güçlü böyle. Aynı öyle yılın en çok gelişmeye gösteren oyuncu ödülü de o Jim Jimbatter'a gitti Jim değil mi? Yoksa ver bakayım vermedi, ya mipi daha vermediler değil mi? Çünkü ben de şimdi bir an MIP mi ettiğine cevap duraksadım farkındayım sen cimbaptra etti değil mi diyorum? Ben çünkü hiçbir ben şey ben vardı. ben şehir vermişlerse, dışında vermişlerse bakamadım internete bakayım şimdi. Ya çünkü ben hiçbir şey duymadım onlarla. Şey şey... Ama bak bir şeyler de vardı hani Yalnız böyle sosyal yardım yapan oyuncular var. Kaykör var. Kaykör var yani evsiz çocuklar, yani. ihtiyacı olan insanlar yani. Dışarıdaki bakıma muhtaç insanlar falan ya. Ya ben o işte kalp kovu kalp kovu Neler olsun. Tabii ki. Doğru var, var. tercih. Ama ne bu MIP şeyden önce verilmiyor muydu ya? Allah Allah. MIP'in MVP'den sonra mı veriliyordu ben? Çünkü en sonunda MVP'de yatılıyorum. O yüzden MIP verilmemişti. Ben şehir dışındayken verildi sandım. Çünkü hiçbir şey duymadım ama. M.I.P'nin Allah Allah şimdi çok şaşırdım ya ben de böyle rahat rahat Jim Butler'a dalmış diyorum yok öyle bir şey sakın kimse yanlış anlamasın Hani Jim Butler'ın alması lazım. Ona verirler abi artık alsın Jim Butler'ın Ama Draymond Green'e de verebilirler. Yılın savunmasına vermediler sana ben Jim Butler'ı alacak. İşte öyle bir P'yi verdiler işte Kür'ye. Tabii. Daha Golden State'e vermezler. Aynen. Yani. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. İnşallah kısa zamanda tekrar. Aynen inşallah. İnşallah. İnşallah kısa zamanda tekrar karşınızda oluruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ekleyeceğim çok so ufak bir şey var. Buradan Fenerbahçe ülkede başarılar diliyoruz. Evet Final Sport'da. Hadi dönmelerini bekliyoruz. Aynen Altyazı Final Sport'a Bu kadar. Evet. biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.